Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kıyılır. Merhaba açık radyo dinleyicileri. Bugün konum Pınar Mermer ile birlikteyiz. Hoş geldin Pınar. Hoş bulduk. Ne niyetinde geldin Bodrumlardan? Evet çok teşekkürler beni misafir ettiğin için. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir okulunuz var Bodrum'da. Kıskandım tekrar okumak istedim açıkçası ama biraz zor olacak herhalde. Ben seni bir küçük tanıtayım. Bilenler biliyordur ama Pınar Mermer klinik psikolog, o, otü psikoloji mezunu. Sonra Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisansım var. Bir sürü özel e, firmalarda e, çalıştın. E, bir de Ermeni e, Yedikule Surpırgiç Ermeni Hastanesi'nde psikiyatri servisinde görev aldın. Poliklinikte Yetişkinlerle, gençlerle, çocuklarla çalıştığını biliyorum. Hatta oyun terapileri bol bol yapmıştım geçmişte onları hatırlıyorum. Şimdi tabii bol bol da iki küçük çocuğunla oynadım. Birisi üç buçuk yaşında, birisi neredeyse bir yaşında, bir yaşı. Da diyelim ee, Ve Mutlu Keçi Okulu var daha doğrusu Derneği Bodrum'da ee, orada da görev alıyorsun bayağı da güzel bir şeyler yapıyorsunuz. Ee, öncelikle okulu merak ediyorum dernek diye de geçiyor okul diye de geçiyor nasıl bir yapısı var nasıl bir sisteminiz var oradan başlayalım. Hı hı, tamam ee, şimdi buna başlamadan önce e, kitapları atladık belki yavaş evet. ebeveynlikten de. ...bahsedebiliriz. Çünkü biraz bizim nasıl yavaş okul olduğumuzdan bahsedeceğim. Ee, yavaş Ebeveynlik e, 1 ve 2 kitaplarında yazarıyım. Ee, şimdi başlayayım biraz. Başka bir okul mümkün derneğinden başlayayım. Dernek e, aslında e, şöyle bir amaçla yola çıkılıyor dernek kurulurken. Bugünkü eğitim sisteminden e, mutlu değiliz, memnun değiliz işte herkes gibi biz de dönüyoruz, özel okullara bakıyoruz ama özel okullardan da istediklerimizi alamıyoruz, ihtiyaçlarımıza uygun bir özel okul bulamıyoruz. O zaman biz bir dernek kuralım başka bir okul mümkün diyelim ve veli katılımıyla bir kooperatif oluşturarak kendi okulumuzun sahibi olalım. Çok güzel bir oluşum çünkü sosyal girişimciliği hatırlattı bana. Başkasından beklemeyip kendinin elini taşın altına koyuyorsun bir nevi doğru Evet ee, sonra e, dernek giderek büyüdü Bodrum'da ilk okul açıldı ee, okulun adını çocuklar koydu ee, başka bir okul mümkün Derneğinin desteklediği velilerin sahibi olduğu e, mutlu keçi e, İlkokulu Bodrumdaki Okulumuz. Çok güzel. Ee, ben de e, başka bir eğitim mümkün dediğin zaman şunu hatırladım. Biz yaklaşık bir 15 seri. Burada Pınar Öncel'le kulaklarını çına, çınlatayım. Selamlar olsun ona. E, başka bir dünya mümkün serisini yaptık. Ve bol bol da sosyal girişimcilikten bahsettik. Dolayısıyla o bunun da bir parçası olabilir. Devamı gibi hissettim. Evet, evet. Şimdi ben birazcık daha okulun içinde olduğum için... Aslında okuldan çok bahsedebilirim. Başka bir okul mümkün e, derneğinin içinde aktif olarak e, çalışan arkadaşlarım var. Belki bir gün onlar da buraya misafir olurlar. Derneği daha detaylı anlatabilirler. Çok isteriz. Evet. Ben şimdi derneğin daha psikoloji tarafında... E, danışmanıyım. Hem de Mutlu Keçi Okulu'nda son iki aydır tam zamanlı e, psikolog ve koordinatör olarak bulunuyorum. O yüzden uygulama kısmını e, çok e, detaylı e, anlatabilirim. Lafta da kalmıyor. Danışmanlığa benzemiyor değil mi? Evet. Söylüyorsun ve yapıyorsun. <gülüyor> Şu, e, benim için iyi oldu bu deneyim. Çünkü dışarıdan süpervizyon veriyordum zaten geçen seneden beri öğretmenlere. E, ama tabii sadece dinlediğim e, hikayeler üzerinden ne yapalım nasıl yapalım anlatıyordum şu anda elimde uygulamaya dair çok fazla e, bilgi var e, hem de kendi bilgimi de uygulamaya dökebilmek bana çok iyi geldi e, şimdi Mutlu Keçi'de biz e, bir demokratik okul o, olma iddiamız var e, demokratik okul demek e, velilerin söz sahibi olduğu kar amacı gütmeyen bu arada e, okulumuz yani şöyle düşün e, işte yıl sonunda bütün hesapları ortaya dökülüyor Ondan sonra şeffaf bir şekilde e, her veliye işte kaç kayıt var, ne kadar öğretmenimiz var, ne kadar masrafımız var. Her veliye ne kadar bir şey düşüyor, bütçe düşüyor ona göre ...yapılıyor planlamalar. Yani burada kâr amacı gütmek... ...veya işte kasaya bir şey koymak gibi... ...bir endişemiz yok. O açıdan çok velilerin... ...güvendiği bir sistem. Kendilerini müşteri gibi hissetmedikleri... rahat ettikleri bir sistem. Peki bundan şunu mu anlamalıyım? Mesela bir kasa var ortada... Hı hı. ...ve o kasa artarsa... ...her bir velinin... ...katkısı da azalıyor mu? Evet. Ha, evet. Ne güzelmiş. Öyle. <gülüyor> Ne çok... kadar çok insan o kadar iyi. Evet. Yani i̇ş gücü açısından da öyle. Bizim okullarımızda velilerin aktif e, gönüllülüğü söz konusu. Çünkü biraz okul gidişatından bahsedeyim. Bahsederken oralara geleceğim. E, veliler, çocuklar sabah daha çok işte bu milli eğitim e, programının... E, ...öngördüğü işte, Türkçe, matematik kazanımları gibi sabah derslerini yapıyorlar. Öğleden sonra da atölyelere giriyorlar. İşte atölyeler çocukların daha çok hayatın içinde öğrendiği, istediği konularda yeteneklerini geliştirebildiği... ...ve bizim derinlemesine öğrenme dediğimiz süreci uygulayabildikleri yerler. Örneğin marangozluk atölyesi, seramik atölyesi, cam atölyesi, origami, yoga... Ee, işte masal kahramanları atölyesi ee, yani aklına ne gelirse atölye olarak performans atölyesi çok cinsip ee, edici evet evet ee, bu atölyelere girerek e, kendi becerileri kendi ilgileri doğrultusunda e, orada zaman geçirebiliyorlar atölyelerini sabahtan seçiyorlar işte tam bu noktada veli katılımına geleceğim bu atölyelerin çoğunu velilerimiz kendileri açıyorlar yani velilerimiz de yetenekli kişiler, <gülüyor> onlar da e, kendi yetenek alanlarına göre işte ben bunu yapabilirim diyen velimiz gelip okulda atölye açarak çalışabiliyor... Sadece atölye açmak değil okulun e, bir bahçesi var bahçeye katkıda bulunmak olabilir işte geçenlerde e, el birliğiyle okula e, ahşaptan ve diğer malzemelerden e, güzel bir park yapıldı yani okulda neye ihtiyaç varsa veli katılımıyla beraber yapıyoruz. Kendine bir yeten bir okul olma yolunda anladığım evet. kadarıyla. Evet evet. Ee, onun dışında demokrasi kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Bizim okulda çocuklarla ilgili e, konularda kararlar çocuklar tarafından alınır. Yani e, yetişkinlerin e, ilgilenmesi gereken işte öğretmen seçimi, öğretmen alımı, işte bütçenin ayarlanması gibi temel konular dışında e, çoğu karar çocuklar tarafından alınır. Bu da nasıl yapılır? E, önce... Sınıf sınıf çocuklarımız sabah ve akşam çemberi dediğimiz zamanlarda bu karar alma mekanizmalarını ve kendini ifade etme becerilerini biraz çalışırlar. Her gün sabah 8.30'da gelirler, sınıf çemberine girerler, sınıf çemberinde dünü değerlendirirler, bugün neler yapacaklarını konuşurlar. Ondan sonra... Akşam saatinde yine kapanış yapıldığı zaman bir e, akşam çemberi olur. Orada da hatta böyle atıştırmalıklarını yerler. Kendileri mutfaktan alırlar, taşırlar. Bizim okulda çocukların e, sorumluluğunda olan çok fazla şey vardır. E, ondan sonra da günü değerlendirirler. Ertesi gün ne yapacaklarını konuşurlar. Burada aslında mesela şöyle düşünelim. E, okul ikinci sınıfta... Milliyetin müfredatı artık yani müfredat değil de kazanımlar var. Kazanımlarına baktığın zaman diyor ki Türkçe dersinde bir çocuk kendini topluluk önünde ifade edebilmeli. Başkalarını dinleyebilmeli. işte bir konu hakkında kısa da olsa konuşabilmeli. Aslında şu anda bu sabah ve akşam çemberlerinde bu Türkçe dersi kazanımlarını çalışıyorlar. Hani bizim çocuklarımız oturup öğretmeni, işte bir öğretmenin anlattığı 40 öğrencinin dinlediği bir sistem içinde değiller, daha çok yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek öğreniyorlar bir şeyleri. Şimdi burada hazırlıklar yapılıyor, işte dinleme becerileri, kendi ifade etme, bunlar çalışılıyor. Planlama becerileri, ne konuşulacak, Gündem belirleme. Sonra Cuma günleri bizim okul meclisimiz var saat 11 gibi bütün okul toplanır ondan sonra bir moderatör vardır o da çocuktur ee, ve okulla ilgili gündemlerinde ne varsa onu konuşabilirler oylamalar yapılır kararlar orada alınır. Burada bir şey sormak istiyorum çocuklara böyle görevler verdiğinde ebeveynleri taklit edip ebeveyn gibi konuşmaya başlıyor ya da Hı -hı. öyle yönetmeye orada gözleminle çocuk gibi kalabiliyor mu? Evet e, haklısın bazen çok yapay ortamlar olduğu zaman e, o ebeveynleri taklit edebiliyorlar ki ebeveynler ne kadar demokratik biz ne kadar demokrasiyi içselleştirdik soru işareteni orada çok daha otoriter baskın olabilir veya çok çekinik kalabilir eee benim gördüğüm çok doğallar, kendi halindeler ama bu sadece o meclis ortamında değil, genel olarak okul içinde çocuklarımız kendileri gibi olabiliyorlar. Çünkü biz onların e, çocuk olma haklarını e, ellerinden almak istemiyoruz. Hatta bizim okulda sene başında ilk çalıştıkları şey genelde çocuk hakları olur, çocuk hakları sözleşmesi okunur. Hatta bir posterimiz var bir sınıfta mesela kullanmadığımız haklarımız nelerdir <gülüyor> diye. Yani eşitlik, adalet, demokrasi bunlar üzerinde çok durduğumuz kavramlar. Bazen şöyle söyleyeyim. Eğer sınıfta bir şeyler ters gidiyorsa, birileri rahatsız ve huzursuzsa, öğrenme ortamını... ...veya çocuğun güvende hissetmesini etkileyecek, engelleyecek herhangi bir durum varsa... ...orada durduruluyor bütün dersler ya da ne yapılıyorsa. Bir konuşalım burada ne oluyor. Birisi kendini haksızlığa uğramış hissediyor. Neden bunu çözelim? Ya da işte şu anda çok fazla sınıfta gürültü var. Çalışmayı yapamıyoruz. Bir ihtiyacınız var. O ihtiyacın ne olduğunu bilmiyorum... ...beraber çözmeye ne dersiniz diye öğretmen böyle müdahaleler yapıyor. Burada aslında amaç çocuklara hep bunu uygulayacağım... ...sürekli bir şeyler öğretmek değil... ...hep birlikte bir şeyler öğrenmek... ...birbirlerinden öğrenme süreçlerini desteklemek... ...yani çünkü biz şuna, şuna inanıyoruz... ...çocuklar aslında öğreniyorlar... ...onlara bir şeyleri sürekli dayatmanıza gerek yok... ...sürekli müdahaleye gerek yok... Birbirleriyle etkileşimlerinden de çok fazla şey öğreniyorlar ama biz oraya da bugün çok müdahale ediyoruz. Öyle deme arkadaşım şöyle yapma. Ee, sadece rehberliğe ihtiyacı olduğu zaman bir yetişkin onlara ara ara müdahale ediyor. Çünkü biz bu hakkın çocukların elinden alındığını düşünüyoruz bugün. Çocuklar aşırı müdahalelere maruz kalıyorlar. Çok e, kapalı, sınırlı alanlardalar. Ee, bu açıdan özgürlükleri çok elinden alınmış ve belli kalıplara e, maalesef sokulmaya çalışılmış çocuklarımız var. Bizim okulda o özgürlüğün tadını çıkarabiliyorlar. O yüzden e, şimdi senin söylediğine tekrar geleceğim. O yüzden tekrar kendileri gibi çocuk gibi e, olabiliyorlar. Peki orada yine izin versem bir soru soracağım. Ee, gözlemlediğim kadarıyla... Özellikle aileler televizyon kadar veya televizyondan daha fazla çocuğu izliyorlar yani çocuğun üzerinde sürekli iki göz dört göz falan var dolayısıyla çocukta bir performans sergilemek zorunda kalıyor. Hatta çoğu zaman çok özür dilerim ama hani zırvalamak zorunda kalıyor. Çünkü zaten kelime dağarcığı az. Ee, yapabileceği şeyler belki o yaşa göre kısıtlı. Ee, dolayısıyla bazen çok fazla şey de bekliyor oluyoruz çocuklardan. Ortamı canlandırsın, konuşsun, performans sergilesin, karar alsın. Burada öyle bir şeyden bahsetmiyoruz değil mi? <Gülüyor> evet, evet. Ee, aslında bunun tam aksini e, uygulamaya çalışıyoruz. Ee, çocukların sloganımız da kaybolan çocukluğun telafisi yok. Çocuklar çocuk olarak kalsınlar. Onlardan hem akademik olarak beklentilerimizi çok düşürelim. Hem de dediğin gibi gözümüz sürekli onların üstünde olmasın. Hatta şöyle veli eğitimine de çok önem veriyoruz. Biz ebeveynlerle beraber dönüşüyoruz aslında. Yani bizim sistemin içine giren bir ebeveyn bir süre sonra bir veya iki senin sonunda diyeyim aynı insan olmuyor ve buna dair çok güzel e, geri bildirimler alıyoruz e, çünkü dediğin gibi çok çocuğun ee, üstünde gözler olduğu zaman çocuk stres altında hissediyor aslında kendisi sürekli baskı altında hissediyor ve baskı altında hisseden çocuk da çok negatif davranışlar sergiliyor negatif davranışlar sergiledikçe o baskı arttırılıyor müdahale arttırılıyor ve orada bir çıkmazda girilmiş oluyor okulda e, evde bunları bunları yapmaz işte yerinden kalkmaz sorumluluk almaz. 100 kere hadi demeden hiçbir şeyi benim çocuğum yapmaz işte ona bir şey söylemek istiyorsanız mutlaka dokunun göz teması kurun 10 kere söyleyin o, o zaman yapar ee, ya da işte bazı cezalar vermeniz gerekiyor bu çocuğa bu ceza olmadan bu çocuk hareket etmeyi bilmiyor yapısı böyle ne yapalım gibi böyle acayip yorumlar alıyoruz. Bizim okulda kurduğumuz sistemde o kadar tıkır tıkır işliyor ki her şey. Çocuk sorumluluklarının farkında o sorumlulukları alıyor, almadığı zaman karşılaştığı şeyler var, onun da sorumluluğunu alıyor. Biz bazen ebeveynin şunu söylüyoruz, tarif ettiğiniz çocukla okuldaki çocuk çok başka. Acaba evde mi bir şeyleri değiştirsek diye bu sefer evde... Sistemi değiştirmek üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yani aslında veliler çocuklardaki potansiyelin çoğu zaman farkında olmuyorlar. Mesela ikinci sınıf öğretmenimiz bir toplantıda velilerimize şunu anlattı. Biz sistemler çalışıyoruz. Ece sınıf sistemi nedir? Ondan sonra arkadaşlık ilişkileri üzerinden bunu konuşuyoruz. İşte burada sıkıntı çıkarsa ne olur? O zaman şu problem çıktığı zaman böyle davransak nasıl olur? Anlaşmalar yapıyoruz. E, gerektiği zaman durduruyoruz her şeyi ve tekrar bu anlaşmalar üzerinden geçiyoruz. Ve çocuklar bugün ödül ceza olmadan e, kendi motivasyonlarıyla oturup e, işleri neyse o gün onun başında çalışabiliyorlar. Birbirlerine zarar vermeden, işte alay etmeden, şiddet göstermeden. Ebeveynlerden şöyle bir tepki aldık bir toplantıda. Bu mümkün değil. Yani bu ikinci sınıf öğrencisinin yapabileceği bir şey değil. Biz de onları davet ettik dedik ki, yani bir gün gelin gözlemleyin. Kendi gözünüze. Kendiniz yani. görün. Çünkü hani biz biraz çocukların sanki kapasitelerine inanmayıp kolunu kanadını da kırıyoruz. Çocukların yapacaklarına dair inançlarını da. Söndürüyoruz Anladım o zaman siz çocuklara inanıyorsunuz Doğru evet inanıyoruz. Potansiyellerine ve o içlerindeki Güzel enerjiye bilgeliye değil mi <gülüyor> Bodrum'da çok güzel bir okul Demokrat Çocuklarında kararları var Ebeveynlerin var Ebeveynler de katılıyorlar Eğitime ya da işte sosyal aktivitelere Ekolojik bir denge var Kar amacı gütmüyor Her şey şeffaf Şimdi çocuklarda tabi bambaşka bir şey oluyordur orada. Aslında çocukların belki de doğasına, doğasına kötü müdahale edilmediği için içindeki o cevherler çıkıyor diyebilir miyiz? Doğru, doğru. Çok güzel özetledin. Aşırı müdahaleden dolayı baskı altında olan, güvende hissetmeyen ve bundan dolayı içine kapanan veya... Dışa dönük olsa da negatif davranışlar sergileyen çocuklar yerine kendi potansiyellerini ortaya koyabilen, daha empatik, daha yaratıcı, daha adil çocuklarımız var. Hatta adalet o kadar önemli ki onların böyle hassas tarafı adaletsiz bir şey gördükleri zaman dışarıda veya okulda Hemen tepki veriyorlar neredeyse ilk tepki verdikleri şey bu Bu hiç adil değil böyle olmamalı. Bir de tabii şu da var hem güçlü çocuklar anladığım kadarıyla hem de biraz önce derin bilgiden bahsetmiştim bildikleri için de bunun savunma yetilerine de sahiptirler. Hı hı. Bu yanlış ya da doğru deyip kestirip atmak değil de onu devamlı getiren çocuklar sanırım. Ee, doğru ee, çok güzel bir nokta bu. Evet. Şimdi bu e, sabah akşam çemberlerinde okul meclislerinde veya genel olarak okul içinde e, onları... ...onlar sürekli birbirlerini dinliyorlar... ...veya kendilerini ifade etme fırsatı buluyorlar... ...buna bir de bilgi eklendiği zaman... ...gerçekten bir şeyleri bildikleri zaman... ...bunu çok daha güçlü savunabiliyorlar... ...ifade edebiliyorlar kendilerini... ...ama tabii şunu karıştırmamak lazım... ...biz çocuklar hiçbir zaman güç savaşına girmiyoruz... ...yani kimin ağzı daha çok laf yaparsa... ...onun dediği olur gibi bir ortam yok... Ee, ...gerçekten tartışmaya çalışıyoruz bir şeyleri ve e, bir orta yol e, bulmaya gidiyoruz. Özellikle çatışmalar çıktığı zaman, anlaşmazlıklar çıktığı zaman. Ee, buraya da nereden geldim? Ee, bizim için e, çocuğun potansiyelini ortaya e, koyması için e, ödül ve cezasız e, bir sistem gerekiyor. Birazcık ondan bahsedeyim mi? Lütfen. Lütfen. Pozitif disiplin diyoruz biz buna. Ee, çünkü biz şuna inanıyoruz. Ödül ceza sistemi içinde e, pozitif davranışı e, şartlı hale getiriyoruz. Yani e, en uçta mesela şöyle bir şey var. Koşullu sevgi vermek. Hani Ebeveynler bazen diyor ya işte beni üzersen seni sevmem gibi. Hani Bundan çok uzakta e, bir noktadayız. Ee, biz çocukları her zaman her koşulda seviyoruz davranışlarından veya kim olduklarından ne olduklarından bağımsız olarak onları çok seviyoruz çok değer veriyoruz onlara. Ee, olumsuz davranışlar gördüğünüz zaman da e, hani bırak onlara sen ne biçim çocuksun e, ne yapıyorsun sen e, demeyi e, neye ihtiyacın var e, hangi ihtiyacın karşılanmadı e, ve bu davranış gerçekleşti onu bulmaya çalışıyoruz. Ee, sonra da ihtiyaçlar karşılandığı takdirde e, neler olacağından bahsediyoruz ve en önemlisi de bu ihtiyacı karşılarken diğerlerinin alanına e, giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Yani e, özgürlükler, haklar, sorumluluklar, empati, şefkat e, çok fazla bu konular etrafında e, dönüyor bizim konuşmalarımız ve Öyle bir noktaya geldik ki bugün e, bu konuşmaları çok e, az yapmaya başladık. Yani çok bunları uzun uzun çalıştık. Sonra ilişkilerimiz çok güçlendi. Bazen bir bakış yetebiliyor birbirimizi anlamamıza. Ne büyük bir lüks. E, evet. Ya da e, şu anda mesela ikinci sınıflarda çatışma çözümü e, diye bir e, küçük bir sistem uygulanıyor. Orada e, iki kişi çatışıyorsa eğer. ...üçüncü bir sınıf arkadaşı öğretmen müdahalesine gerek kalmadan... ...üçüncü bir sınıf arkadaşları müdahale edebiliyor. Peki yaratıcılık konusuna da değinelim. Vaktimiz bitmeden önce o da önemli. <gülüyor> Derin bilgi, derinlemesine bilgi var. Ve bu bilgiden bir ürün... ...ortaya koyma konusunda... ...gerçekten çok çeşitliler... ...çünkü sadece bilmek yetmiyor... ...o bilgiyi nasıl ortaya... ...koyduğunuz da önemli... Ee, ...biz hatta... E, ...böyle bir sergiler... ...yapma iyi konuşuyoruz şu anda... ...ama o da şimdi aramızda Tati Çözcü... ...çocuğumuzun işte bakın... ...çocuğum şunları yaptı gibi... ...hep böyle ebeveynlerin bir ortaya koyma endişesi var ya... ...oradan da uzak kalmaya çalışıyoruz ama bir taraftan çocuklarımız öyle güzel şeyler yapıyor ki... ...ve onlar da öyle hevesli ki bu yaptıklarını paylaşmaya nasıl bir ortamda bunları paylaşsak diye bu ara düşünüyoruz. Gerçekten çok ilginç şeyler ortaya koyabilirler. Mesela çocuk hakları ile ilgili bir heykel, kilden yapılan veya atık malzemeden yapılan bunlar çok bizim için etkileyici. Okul logosunu yakın zamanda logo atölyesine katılan öğrenciler... ...kendileri yaptılar ve aralarından bir tane logoyu Mutlu Keçi'nin logosu olarak kendileri seçtiler. Ne güzel. Geçenlerde müzik öğretmenimiz ve sanat öğretmenimiz... ...bütün velilerin neredeyse olduğu toplantılarda şunları söylediler. Birçok farklı ortamda bulunduk, çalıştık. Ama bu çocukların hepsi çok yetenekli ve herkesin çok yetenekli olduğu bir ortamda ilk defa bulunuyoruz. O zaman şöyle bir çıkarım yaptık biz de. E, hatta ben bunu velilere sorayım dedim ki... ...ne oluyor, sizce neden? Yani siz çocuğunuzun yetenekli olduğunu bilerek mi bu okula getirmiştiniz? Hayır, bazıları dedi ki hiç müzik yeteneği olduğunu farkına bile varmamıştım bugüne kadar. Onlar bir yorum yaptılar. Dediler ki herhalde burada o yaratıcılık öldürülmedi. Ve bütün çocukların içinde aslında bu yaratıcılık var. Onlar içlerinde müzikle, sanatla doğuyorlar. Ve bir yerden sonra işte... E, çok güzel resim yapmışsın, harikasın, muhteşemsin diyerek yanlış e, övgülerle ya da işte böyle mi yapılır bu ev, böyle mi yapılır bu ağaç ya da işte resmi bir kenara bırakalım, şimdi matematik saati diyerek bir şekilde biz bu çocukların e, yaratıcılıklarını herhalde e, ellerinden aldık. E, böyle bir e, yorum geldi ve ona da çok mantıklı geldi. Bizim çocuklarımız o konuda çok... Ee, ...şanslılar diğer çocuklara Çok göre. Çok güzel. Ee, diğer e, illerde de var benzer okullar... ...onunla kapatalım istersen. Ankara'da Meraklı Kedi var. Ee, İzmir'de Renkli Orman var. İstanbul'da bir İstanbul oluşumu... ...İstanbul büyük olduğu için... ...birkaç parça. Bu sene sanırım Eylül'de e, Moda'da... ...bir okulumuz açılacak... Çanakkale ve Eskişehir çok hızlı, çok hevesli, hemen açmak istiyorlar okullarını. Ee, yani bir, bir sürü yerde projemiz var şu anda. Derneğin web sitesinden bunları takip edebilirler. Ee, web sitesi neydi? Onu da söyleyelim. Ee, başka bir okul mümkün. Nokta.net. Çok güzel. Ee, bu derin yaratıcı, adil, e, duyarlı. Başka bir dünyaya geçiş dönemi çocuklarına selam olsun. Size de çok çok teşekkürler. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Gönül işleri bunlar. Akıl işleri aynı zamanda. Elinize sağlık. Çok teşekkürler katıldığınız için bunlar. Çok güzel paylaşımlar bunlar. Umut verici. Başka bir dünya mümkün dedirten. Tebrik evet. ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Bir başka programda buluşmak üzere. Kumandada da Ömer'e teşekkürler. Hoşçakalın.